Berekatü. Hakkınızı helal edin. Ee, bir meselenin izahı için e, tekrar mikrofonu e, aldım. Yok, e, odaya yazılan soru değil de özelden gelen bir soru e, isim vermeyeceğim inşallah. E, şimdi biliyorsunuz e, Maide suresinin 44. ayetiyle ilgili olarak yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir. Ayetiyle ilgili olarak eskiden beri e, hariciye fırkası e, bu ayetin tefsirinde sahabenin yolundan sapmışlar ve büyük günah sebebiyle tekfir yolunu açmışlardır. Ses yok mu? E, tamam arkadaşa yazarsanız çıkıp da girerse inşallah ses e, gelir. Bu ayetin Maide suresinin 44. ayeti Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Hüküm ayeti değil, haber ayetidir. Allah'ın indirdiğiyle hikmetmeyenlerin kafirler olduğunu haber veriyor Allah Azze ve Celle. Sebebin huzulu ile ilgili olarak da Malumunuz Rejim meselesi vardı. Yahudiler Allah Azze ve Celle'nin Zina eden kimsenin öldürülmesi hükmünü inkar ettiler. E, bunu e, içlerinden saygın birileri işlediği zaman ilgili hükmü, rejim hükmünü uygulamak istemediler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a belki daha başka bir şey uygular diyerek geldiler. Peygamber Aleyhisselatü de onlara e, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim diyerek e, meselenin hükmünü açıklayınca e, hayır bizim kitaplarımızda böyle bir şey yoktur diyerek inkar ettiler. Yani Yahudiler Allah'ın indirdikleriyle ee, hükmetmemekle beraber kalplerinde de inkar vardı. Ee, Allah'ın indirdiği hükmü e, uygun görmemişlerdi. Bu yüzden kafirler oldular. Allah Azze ve Celle onların kafirler olduğunu haber veriyor. Ee, bu ümmete gelince İbn Abbas radıyallahu anhuma e, i̇bn Ebi Hatim'in tefsirinde bazıları e, gün, gündemi bulandırarak işte e, zayıf yolla gelmiştir gibi şüpheler ortaya atıyorlar. Bir tanesi internet ortamında karşımıza çıkmıştı, sadece Hişem bin Hüceyr yoluyla gelmiştir gibi bir iddiayla. Biz ona farklı tariflerini söyledik fakat o ısrar etti sadece Hişem bin Hüceyr yoluyla diye. İbn-i Ebi tefsirinde sahih bir isnatla i̇bn Abbas radiyallahu anhumanın Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek kebiredir, büyük günahtır dediği sabit olmuştur. Taberi tefsirinde birçok rivayet yolu zikredilmiştir bunun. Şeyh de bütün tariklerini topladığı bir risalesinde bu rivayetin sahih olduğunu ispatlamıştır. Ve sahabeden hiç kimse İbn-i Abbas radiyallahu anh'ın bu açıklamasına itiraz etmemiştir. Muhalefet etmemiştir. Bu da şunu gösterir. Sahabeden gelen tefsir mefuh hadis hükmündedir. Ta ki sahabeden bir başka başkasının sözü ona muhalif olmadığı sürece. Bu hükümde herhangi bir muhalefet söz konusu değil. Allah Azze ve Celle'nin indirdiğiyle hükmetme konusunda mesela tagutu tespit edip onunla mücadele etme, tagutu inkar etme müminlerden istenen bir şeydir. Ve la ilahe illallah sözünün şartlarından birisidir. Yani bir kimse tagutu inkar etmedikçe la ilahe illallah kelimesi i tevhidde yerine gelmez. Ama hangi tağutla mücadele edilmesi, hangi tağutun reddedilmesi gerektiğini iyi tespit etmek lazım. Mesela bugün en büyük tağut olarak bilinen devlet otoriteleri herhangi bir Allah'ın yasağını helal kılmakla, yani serbest bırakmakla hiçbir vatandaş bunların helal olduğuna inanmıyor. Evet başörtüsünü yasakladı diye başörtüsü takmanın haram olduğuna kimse inanmıyor. Bilakis devletlerin, otoritelerin bu tür tavırlarını zaten kalbinde birazcık iman olan yadırgıyor, karşı çıkıyor buna. Fakat burada asıl mücadele edilmesi gereken tağutlar, cemaat önderleri olabiliyor burada, mezhepler olabiliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü ve Sallam'ın Açık nasları karşısında e, halin mezhebini taklit eden veya şeyhini taklit eden veya hocasını, önderini e, taklit eden kimseler e, asıl tağut konumuna gelebiliyorlar. Devlet yasakladı diye içkiyi, devlet serbest bıraktı diye e, içkiyi kimse helal saymaz ama bir Fethullah Gülen e, birkaç yılın içki almanızda sakınca yok deyince e, onun cemaatine mensup birileri bunu pekala e, gönül hoşluğuyla kabul edebiliyor. İşte burada asıl tagut söz konusu. i̇bn Abbas radiyallahu tüm hükümler şeriat olup bazı hakimlerin hüküm konusunda heva ve vesairene göre verdikleri hüküm değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin hükmü bulunmasına rağmen, beşeri hükümlerle hükmetmek e, büyük günahlardan birisidir. Hiç kimse bunu hoş göremez. Hoş gördüğü zaman e, büyük küfür haline gelir zaten o kimse için. Yani kendisini dinden çıkaran e, küfür haline gelir. i̇bn Abbas'tan gelen e, diğer bir kavilde zaten e, ne küfür e, lafzıyla gelmiştir. Yani küfrün altında bir küfür. E, dinden çıkaran değil de dinden çıkarmayan küfür. Yani büyük günah olarak. Şeriatta e, bir şeyin dinden çıkaran küfür olduğuna dair e, nas bulunmadıkça e, şunlar büyük küfürdür, dinden çıkarır, şunlar küçük küfürdür, dinler dinden çıkarmaz demeye e, kimsenin hakkı yoktur. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye bir ifade nazlarda bulamazsınız. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye bir naz bulamazsınız. Ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir ayeti, e, haber ayetidir. Çünkü e, bu şekilde hükmedenlerin bazısı e, fasıklardan olur, bazısı zalimlerden olur, bazısı da e, kafirlerden olur. Eğer ee, Allah'ın indirdiğinden hükmetme işinde e, o Yahudilere benzerse yani hem inkarı e, hem de e, bu hükmü fiili olarak uygulama gerçekleşirse o kimse kafirlerden olur. Veya sadece kalp ile Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin caiz olduğuna inanırsa fakat Allah'ın indirdiğine bile hükmetse o kimse yine kafir olur. Naslardan çıkan e, anlam budur. Ehli sünnetin üzerinde ittifak ettiği husus da budur. Bu hussta sadece harciler hariciler ve Mutezile e, mensupları muhalefet etmiştir. Eskiden beri e, bütün haricilerin de e, takıldıkları ayet bu ayet olmuştur. E, ve genelde onlar haber ayetlerinden hüküm çıkarırlar. Bu sebeple bu tartışeye düşerler. Aleykümselam ve <gülüyor> Taklit edene taklit edene dolayı tavuk tamı uymuş denilir. Şimdi e, taklidin çeşitleri var. E, şimdi bu taklitte e, insanlar neyi nasıl taklitliği önemli. Mesela bakın daha önce e, çeşitli eserlerle bu örneği zikrediyoruz. İbrahim aleyhisselamın veya Muhammed aleyhisselatü vesselamın kavimlerine karşı e, tapmakta oldukları şeyleri eleştirerek siz size hiçbir fayda ve zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Bunlara ama ibadet ediyorsunuz diye e, hitap ettiğinde kavimler şu cevabı vermişlerdir. Biz atalarımızı bu yolda bulduk. Yani herhangi bir delil zikredemiyorlar o konuda. Biz atalarımızı, da, atalarımızı bu yolda bulduk diyorlar ve atalarını takliden bu ameli işlediklerini belirtiyorlar. Fakat e, günümüzde e, öyle sufiler var ki bunlardan kimisi, Şeyhlerine taziminden, atalarından dolayı bunu yapar. Bunlar e, açıkça küfre, şirke girmişlerdir. E, fakat bir kısmı da e, ilgili konuda zayıf uydurma bir takım rivayetlere dayanırlar. Onlara bu dayandıkları rivayetlerin zayıf olduğu, uydurma olduğu, dinde bir delil teşkil etmedi, açıklanmadıkça küfürlerine, şirklerine hükmedilmez. Cahil olduklarına hükmedilir. Yani hüccetin kendilerine ikame edilmemiş, hüccetin kendilerine ulaşmamış olduklarına hükmedilir. Ee, tevil ehli hiçbir zaman tekfir edilmez. Eğer tevili tutarlı bir tevilse, mesela e, Kur'an ayetlerinden, e, özellikle Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla ilgili olan hususlarda, e, bir kimse tutup Allah'ın eli yoktur, Allah'ın arşa istivası yoktur derse, bu kimse doğrudan kafir olur. Ama bunu tevil ediyorsa, elinden kasıt kudret elidir, nimet eldir gibi bir şeyler söylüyorsa, e, buna kafir denilmez. E, sapık denilebilir. E, o e, batıl bir yola e, düşmüştür tevil ile. E, bu tevilindeki hata kendisine hucce takilmesiyle bildirilir. giderilir. İmanın iman 70 küsur şubedir buyuruyor hadiste. Evet. Şimdi e, bu şubeler Ebu Hureyre radıyallahu anh Tengen rivayette olduğu gibi en üstünü la ilahe illallah sözüdür buyruluyor. Bunun en düşük derecesi yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak buyruluyor. Ve haya da imandan bir şubedir. Şimdi bu cüzler içerisinde mesela la ilahe illallah'ı terk etmek diğer hiçbir cüzden istifade edememesini getirir kula. Ama e, bir kimsede haya yoksa o kimseye imansız denilmez. İmanı eksik denilir. İmanının haya şubesi eksiktir. Veya yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmıyorsa bir kimse, imanının o şubesi eksiktir. O o kimseyi kafir yapmaz. Ehl-i sünneti zaten haricilerden ayrılan en önemli özelliklerden birisi budur. İman ile birlikte küfür bir kimsede bulunabilir. İman ile birlikte şirk bir kimsede bulunabilir. Tıpkı Adi bin Hatem et-Tai'nin (radıyallahu anh, ee, Müslüman olduktan sonra, kelime-i tevhidi ikrar ettikten sonra e, halen boynunda haç ile yani Peygamber Aleyhisselatü put diye ifade ettiği şeyle e, bir müddet gezmesi, buna rağmen tekfir edilmemesi gibi. Yani cehaletinden dolayı bunun e, gayr meşru e, La İlahe bozan bir şey olduğunu bilmiyordu Adi Bin Hatim. Arap olmasına rağmen, La İlahe İllallah sözünü söylemesiyle e, neyi ifade ettiğini bilmesine rağmen, Boynunda put taşımanın e, bu sözü iptal ettiğini bilmiyordu. Bu sebeple o kimsede küfür vasfı vardı, şirk vasfı vardı ama imanını iptal etmemişti. Ta ki Peygamber Aleyhisselatü onu bundan nehyetti. Eğer bu şekilde devam etseydi o zaman iman iptal olurdu. Yani hüccet ikamesiyle o zaman e, küfürle iman devreye giriyor. O zaman bir Müslüman sadece harcıların bir sıfatı bulunuyorsa bu adama nasıl harcı deniliyor? Bakın e, bunlar akide meseleleri, iman meseleleri, e, iman konusunda e, bir kimse haricilerle e, ittifak ediyorsa iman meselelerinde, onun adı haricidir. Başka bir şey denmez ona. Tutup da ehli sünnet diyemeyiz. Ve haricilik bu ümmette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok e, uyardığı tehlikelerden birisi. Yani nasıl ki e, amelsiz bir imanla yani hikmetle herhangi bir İslam'ın farz kıldığı, e, azalara farz kıldığı rükünleri yerine getirmeyenleri de mümin saymak hatasına düşen mürceler kanandığı gibi e, ima, ameli imandan sayıp da bu amellerin terkini doğrudan küfür olarak gören hariciler de e, batıl ehlidir. Bunlar bidat ehlidir. Hariciler Müslümanlara tekfirde bulunur. Fakat ehli sünnet haricileri tekfir etmez. Sapık fırkalardan olarak değerlendirir. Ehli sünnetin tekfir ettiği iki fırka vardır. Şianın kulat kısmı, aşırı kısmı, yani Kur'an-ı sünneti kabul etmeyen, imamları hakkında aşırı bir takım inançları bulunan, rububiyette onları Allah'a ortak koşan sınıfıyla cehmilerdir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatı, tamamen inkar eden, tatil ederek iptale giden e, fırkası, e, bunlar tekfir edilir. Hatta 73 fırka arasında bile değerlendirilmez. Bu ümmetten sayılmaz cehmiler, e, akide eserlerini incelerseniz. Ama hariciler e, bu ümmetten sayılırlar fakat sapık olarak değerlendirilirler. E, şiddetli tehditler vardır haricilik hakkında. Bir Müslümanın bir tek harici sıfatı varsa, bu adama harici denilirse, o insanın katli haleldir deniliyor. Yok bu e, doğru bir ifade değil yani e, haricilerin katli helaldir meselesi bakın haricilerin e, seyrine bakarsanız mesela Ali radıyallahu anh e, bu Harura'da toplanan haricilere ilk anda savaş açmamıştır onlara mesela tebliğci olarak İbn Abbas radıyallahu anhuma gitmiştir bakın aranızda sahabelerden hiç kimse yok diyerek ihtar etmiştir İbn Abbas radıyallahu anh onları. Onların verdiği bir takım misallere karşı İbn Abbas radıyallahu anhuma cevaplar vererek bir kısmının dönüş yapmasın, tevbe etmesine vesile olmuştur. Kalanları da Müminlere karşı, Müslümanlara karşı silah çekerek bozgunculuk yapmışlar ve Ali radıyallahu anh onlarla savaşmıştır. Yani bir kimse artık silahı Silahını müminlere karşı, müslümanlara karşı kaldırdıysa artık o bu harcılık belasına tam anlamıyla bulaşmıştır. İşte nerede bulursanız öldürün sınıfına bunlar giriyor. Bakın, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe radiyallahu anhoma'dan gelen iki rivayet var. İkisi aynı metinle geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmeti hakkında en çok korktuğu şey olarak bahsediyor bu durumu. Kişi diyor Kur'an-ı Kerim'i okur, Kur'an'ın behçeti güzelliği üzerine yerleşir. Daha sonra bu bu kimse İslam'ı omuzundan bir gömleği çıkarır, atar gibi çıkarır, kılıcı eline alır ve komşusunu şirk ile itham eder diyor. Sahabeler soruyor, ey Allah'ın Resulü burada şirk ile itham eden haklı mı yoksa şirk, şirk ile itham edilen mi e, bu ithama layık? diye soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hayır şirk ile itham eden, şirk ile suçlayan, Şirke daha yakındır buyuruyor. Evet, harcilerin öldürülmesi var ama müminlere karşı artık silahlarını çeken fırka. Bu onların kafir olmalarından ötürü değil, taşkınlık yapmaları, fitneye sebep olmaları, ümmetin akidesini bulandırmaları sebebiyle, fesadın önlenmesi gayesindedir. Yoksa e, mücerret tekfirde bulunmak haricilik değildir. E, bir takım sebeplere dayanıyorsa bu. Mesela e, namaz kılmayan birisini e, tekfir eden harici olmaz. O ilgili naslara dayandığından e, böyle bir tekfirde bulunabiliyordur. O kimsenin düşebileceği hata sadece hüccet Kamesi gerçekleştirmediği e, bir kimseye, hüccet kamesin gerçekleşmediği bir kimseye e, bu şekilde hükmetmesidir. Yani harici derken bile bunun tabi ki e, delile dayanması lazım. Önüne gelene tabi harici veya önüne gelene mürciye e, denilmez bir takım sudan sebeplerle veya kafir de denilmez aynı şekilde. E, bunlar bir takım delilere dayanılmalı. Bunlar e, ciddi ithamlardır. Kayıttan dinleme imkanınız olur inşallah. Allah bizleri e, yanlış ithamlarda bulunmaktan ve yanlış ithamlara uğramaktan selamette kılsın. Sübhanekeallâhumme ve beğendik ve eşedenle ilahe illânte vahdek ve estağfurullah ki ötü bilek. Selamun Aleyküm.